Türkiye'de tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını talep eden Berna Laç'ın Change.org Taksim tek kullanımlık plastik adresinde başlattığı kampanya ile hem ülkemiz hem de dünya için plastikten uzak kalarak doğayı kollamalı, gezegenimizi ve iklimi ilgilendiren konuları önceliğimiz yapmalıyız diyor. Akdeniz'de %92,8 oranında plastik saptandığına dikkat çeken Berna Laç'ın, Plastiğin gezegenimizde ciddi zararlar verdiğinin altını çiziyor ve bunu durdurmak için herkesi harekete çağırıyor. Dünya genelinde denizlerde toplam 150 milyon ton plastik var ve her yıl 13 milyon tona yakın plastik denize karışıyor ve bu miktar her geçen gün artıyor. Bernal için eğer plastik tüketimine bu şekilde devam edersek plastiğin ağırlığı 2050 yılına gelindiğinde tüm deniz canlılarının toplam ağırlığını geçecek diyerek sözlerine şöyle devam ediyor. Plastiklerle mücadele için bizlerin de yapabileceği şeyler var. Örneğin çocuklarımızı pipet kullanmaktan vazgeçirmeliyiz. Pet şişe çılgınlığına son vermeliyiz. Matara suluk alışkanlığına dönmeli ve çocuklarımızın da sululuk kullanmasını sağlamalıyız. Ayrıca plastik, çatal, bıçak, tabak gibi ürünlerden uzak durmalıyız. Özellikle plastik çöpleri denizlerden ve sokaklardan toplamalı. Bu alışkanlığı çocuklara da aşılamalıyız diyor kampanyası Change.org Taksim. Tek kullanımlık plastik adresinde devam ediyor. Kaz Dağları'nın eteklerindeki Arıklı Köyü yakınlarında Torium-Uranyum sondajları başlatıldı. Kaz Dağları'nın köylerinin, ormanın, tarım alanlarının ve sit alanlarının Torium-Uranyum madeni için tehlikeye girmesini belirten Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Change.org Taksim Uranyum istemiyoruz adresinde kampanya yürütüyor. Bölgede radyasyon riskinin arttığının da altını çizen dernek yöre halkının Kaz Dağları'nda toryum-uranyum maden araması işletmesini istemediğini vurguluyor. Kaz Dağı Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, uranyum madeninin arandığı ve işletildiği yerlerde çok ciddi radyoaktivitenin arttığı, havanın, suyun, toprağın uranyum nedeniyle kirletildiği bilimsel bir gerçek. Nitekim daha önce uranyum aranan Manisa Köprübaşı ve Söke Kısırköy'ü hakkındaki radyoaktif kirlilikle ilgili raporlar var. Arkeolojik sit alanı olan Arıklı Köyü'ndeki Torlium Uranyum arama sondajı acilen sonlandırılsın talebiyle kampanya Change.org Taksim Uranyum istemiyoruz adresinde. Veterinerlik fakültelerinde yaban hayvanları ve iklim değişikliği konunu ders olarak okutulmasını talep eden veterinerlik öğrencisi Zühre Aleyna Ede, Change.org Taksim veterinerlere iklim dersi adresinde bir imza kampanyası başlattı. Veteriner fakülteleri ülkemizde sayısal olarak çoğalmışken neden yaban hay hayatı ile alakalı bir ana bilim dalı yok? Her hayvan gibi yaban hayvanları kategorisine giriş çeşitli karnivorlar, ruminantlar, deniz canlıları ve kuşlar için neden bir anlaşılma durumu yok? Neden onların hastalıkları araştırdıp uygun tedavi protokolleri hazırlanmıyor? Sorularıyla yola çıkmış Zühre. Veteriner hekimler olarak görevlerinin sadece hayvan sağlığını değil hayvan kaynaklı gerçekleşen zoonoz yani hayvandan insana insandan hayvana bulaşabilen hastalıkların da önüne geçerek insan sağlığını da dolaylı olarak korumak olduğunu vurguluyor. Ayrıca son yıllarda yıkıcı etkileri giderek artan iklim krizi ve buna bağlı olarak küresel ısınmanın sonucunda artış gösterecek yeni hastalıklarla mücadelenin veteriner hekimlerin sorumluluğunda olacağını da altını çiziyor. Türkiye birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan biyolojik çeşitlik bakımından çok zengin bir coğrafyada. Göç yolu olarak Türkiye'yi tercih eden veya endemik olarak var olan birçok tür var. Böyle bir zenginliğe sahip olmasına rağmen iklim krizinden de çokça etkileniyor. Ülkemizde veterinerlik fakültelerinde yaban hayvanlarının bakım ve iklim krizinden korunması hakkında yeterli bilgi verilmemesi ciddi bir eksiklik demiş. Onun için talebi change.org taksim Veterinerlere iklim Dersi Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin veren yönetmelik değişikliğine dair Aydın Şensal'ın Change.org Taksim Zeytinime Dokunma adresinde başlattığı kampanyadan güzel bir haber var. Mart 2022'de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı yönetmelikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına izin vermişti. Yönetmelikte maden faaliyeti yapılacak alandaki zeytin ağaçlarının taşınacağı ya da madencilik işlemi tamamlandıktan sonra rehabilite edileceği belirtilmişti. Bunun üzerine daha önceki aylarda Çiftçi Sen tarafından yönetmelik değişikliği için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı var. Geçtiğimiz haftada İkizköy ve Akbelen'de toprakların zeytin ve ormanlarının kömüre kurban edilmesini engel olmaya çalışan iki köylülerin açtığı dava kapsamında Danıştay 8. Dairesi oy birliğiyle maden alanlarındaki zeytin ağaçlarının taşınmasının ya da tahrip edilecek alanların eski haline getirmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle zeytinin ölüm fermanı olarak nitelenen yönetmenliğin yürütmesini durdurdu. Kampanyacı Aydın Şensal da şimdi yönetmenliğin tamamen iptali için devam ediyor. Kampanyasına Change.org Taksim Zeytinime Dokunma. Ben Ugur isimli Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar. E bu tepeler ve büşra yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi yine buluşmak üzere.